Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilahe illallah ve ehduhu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estaqa al hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ, ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle, ve Tefsir dersimizde Nahl suresinin 23. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor: "Hiç şüphesiz Allah onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları asla sevmez." i̇bn Mesud radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bildiriyor. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kişi cennete girmeyecektir. Yine kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi de cenneme girmeyecektir. Birisi, Allah'ın Resulü, kişi elbisesinin ve ayakkabısının yeni olmasını sever dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Oysa kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Bunu Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace ve başkaları rivayet etmişlerdir. Ee, i̇şte bu hadiste anlatılan kibir veya ayette Allah Azze ve Celle'nin e, büyüklük taslayanları sevmemesinin bildirilmesi, imanın zıttı olan kibir, yani kişinin iman etmesine mani olan bir kibirdir. Bu sebeple kalbinde... Hardal tanesi olan, hardal tanesi kadar kibir olan kişi cennete girmeyecek. Yine kalbinde hardal tanesi kadar iman olan, cenneme girmeyecektir diye bildiriyor Nebi es Vesselam. Yani e, bu öyle bir kibirdir ki kişinin iman etmesine mani olmuştur. E, burada ahlaki olarak e, daha başka büyüklenmeler sahabelerin aklına geliyor. İşte kişinin evsesi ayakkabısı gibi, işte bunların güzel olması, yeni olması bunlarla böbürlenmesi gibi şeyler söz konusu ediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada kastettiği şeyin hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemek olduğunu açıklıyor. Yani kişi hakkı kabul etmez. Hakkı getiren kişi bazen kendisine tebliğ yapılan, hakkın tebliğ edildiği kimseye göre hakir birisi olabilir küçümsediği birisi olabilir. Sırf bu küçümsediği kişi sebebiyle hakkı kabul etmez. Nitekim peygamberler umumen davetlerini sunduklarında önceki peygamberler ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakeza, hakka karşı inat eden, iman etmemekle direnen kimselerin bu gibi şeyleri öne sürdüklerini görürüz. Mesela bir Şuaib Aleyhisselam'ın kavmi ona işte aşırı temiz kalmak isteyen Lut Aleyhisselam'a aşırı temiz kalmak isteyen e, kimseler diyerek şey yapmalar Yani onları aşırılıkla suçlamaları. Bir Musa Aleyhisselam'ın dilindeki pelteklik, e, işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında e, zayıf, fakir kimselerin iman etmiş olması sebebiyle bunlar yandan uzaklaştır ki biz senin yanına gelelim konuşalım, seni dinleyelim e, diyordu ileri gelenler. Nuh aleyhisselam dalga geçenler, ve bütün umumen peygamberlerin davetlerine karşı dalga geçenler bu kibir hasletiyle e, ön plana çıkmışlardır. E, Ebu Ureyre R.A'dan gelen rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size cehennem halkına haber vereyim mi? İriyarı olup da büyüklenen her kibirli kişidir buyurmuştur. Bunu Ahmet bin Anbel, Ebu Yala, Mucemlevsat'ta Taberani, Şuab-ı Liman'da Beyhaki rivayet etmişlerdir. İyad bin Himar el-Mücaşi radiyallahu anh'ten Resulullah aleyhisselatü vesselam hutbesinde şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah bana o kadar mütevazi olun ki kimse, kimse kimseye karşı böbürlenmesin, kimse, kimse kimseye karşı taşkınlık yapmasın diye vahyetti. Bunu Müslim ve Şabul da Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ee, yani tevazunun övülmesi, alçak gönüllülük e, umumdur burada. İşte bunun zıttı da böbürlenme, büyüklenme bunun Allah Azze ve Celle'nin bir emri olduğunu bildiriyor Nebel Aleyhisselatü Vesselam. Hiç kimseye hiç kimseye karşı böbürlenmesin, kibirlenmesin. Bilakis mütevazi, alçak gönüllü olsun diye. Ebu Hureyre R.A'dan diğer bir rivayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hiçbir insan yoktur ki mutlaka başında bir gem vardır. Bu gem bir meleğin elindedir. Kişi mütevazi olursa meleğe gemi yüksek tut denilir. Eğer kişi büyüklenirse meleğe gemi aşağı çek denilir. Bunu Beyhaki Şuab-ı hasan Hasen Biri Sınat'da rivayet etmiş, Elbani Sayha'da tahric etmiştir. Yani insan büyüklüğü kendi talep ederek e, tevazuyu terk eder, büyüklenirse, insanlara karşı üstünlük sağlamaya çalışırsa, kevni olarak işte bu melek, e, her insanın başında bulunan bu melek, ee, onun gemini aşağı çeker. Yani kendisi büyüklenmeye çalışan aşağı indirilir. Ama eğer mütevazi olursa Allah onu yüceltir. İşte bu melek e, onun gemini yukarı doğru çeker. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adba adlı devesi, deve yarışlarında hep kazanırmış. Bir gün geçiliyor. Yani o Allah Resulü'nün devesi diye e, artık bunu geçen olmaz diye insanlar arasında değişik düşünceler oluyor. Fakat bir gün geride kalıyor bu devesi. İnsanlar bir tuhaf oluyor. Yani Allah Resulü'nün devesi geçildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu olay üzerine insanların kendilerinin yücelttiği, yükselttiği hiçbir şey yoktur ki Allah onu Allah aşağı etmesin, aşağı indirmesin. Yani insan büyüklüğü eğer Allah'tan bilirse, Allah'ın yani bu hakikati anlarsa, insanlara karşı, e, mahlukata karşı e, mütevazi olmasını bilmesi gerekir. İşte böyle olan kimseyi Allah yüceltir. Ama kendisi eğer e, talep eder, böbürlenmeye kalkar, <gülüyor> büyüklük insanların katında bir değer edinmeye çalışırsa, eğer geç Allah onu e, dünyada da yerin dibine indirir, e, rezil olur yani o kimse. Ebu Hureyir radıyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Size cennetlik olanları haber vereyim mi? Ben evet dedim. Buyurdu ki, iri yarı olup da büyüklenen ve kibirlenen herkestir. Size cennetlik olanları haber vereyim mi? Ben evet dedim. Buyurdu ki, zayıf olan, insanlar tarafından zayıf görülen, eski püskü giyinip bu elbiseden utanç duymayan her kişidir. Eğer bu kişi Allah'a yemin etse Allah onun yeminini doğru çıkarır. Bunu sahihli gayrihi bir isnatla Beyha Kişu Abul İman'da Ahmet bin Ambel Ebu Yala, Mucem Taberani rivayet etmişlerdir. Bir kısmı az önce geçen e, Ebu Yureyre hadisinde okumuştuk. Aynı hadisin tam metni bu. E, i̇ri yarı olup büyüklenen, yani Allah Azze ve Celle kendisine bedenen sağlık sıhhat vermiştir veya mal bakımından imkanlar vermiştir. Bununla büyüklenen yani Allah'ın kendisine lütfettiği şeyden dolayı başkalarına üstünlük taslayan kimse, işte Allah'ın sevmediği, cehennemlik olmakla nitelenen kimselerdir. Diğer taraftan zayıf, insanlar tarafından da zayıf görülen, hor görülen, eski elbiseler giymekten de yüksünmeyen, bunları da cennetlik kimseler olarak bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki mana işte, Kişi zayıflı sebebiyle veya fakirli sebebiyle, eski elbiseleri sebebiyle cehenneme giriyor değil. Veya önceki misalde sırf iryarı diye cehenneme giriyor değil. Bu kibir ve tevazu, yani bununla bağlantılı olarak zikredilen bir şey. Tıpkı Ebu Zerr radıyallahu dengelen bir rivayette işte birisi geçti, bunu nasıl bilirsiniz dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte bu adam, e, giyimi gayet yerinde bedenen sıhhatli, güçlü yapılı birisi. İşte bunun sözü dinlenir. Söz söylese sözü dinlenir. Kız istese kız verilir. İşte meclislerde önde yeri vardır. Sonra başka birisi geçti. Zayıf, çelimsiz, e, elbiseleri çok değerli elbiseleri değil. Buna ne dersin dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o da işte bu söz konuşsa kimse buna kulak vermez, dinlemez. İtibar görmez, itibar etmezler. İşte kız istese kız da vermezler. Böyle bir adamdır e, diye bildirdi. İnsanlar katındaki durumu böyle açıkladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işte bu öncekiler gibi şu kadar insandan daha hayırlıdır diye bildiriyor. Yani e, insanlar indinde itibar belki başka şeyleredir. Yani e, görüntüyedir ama Allah katında asıl olan takvadır. Yani bir kimse güzel bir görünüm, güzel elbiseler içinde olmasına rağmen Allah'tan takva sahibidir. O Allah katında yüce bir kimsedir. Tam tersi de geçerli. Yani mesele Allah'tan takva, Allah'tan sakınma, Allah'a karşı tevazu, sonra Allah'ın kullarına karşı tevazu. Bu hasretlere sahip olmak ölmektedir bu hadislerde. Böyle bir kimse işte kapılardan kovulur. karde gelen diğer bir Hadiste geçtiği gibi, nice kapılardan kovulan, yani değer verilmeyen kimseler vardır ki, zayıf görülen kimseler vardır ki, bunlar Allah adına yemin etse, Allah onu yemininde sadık çıkarır. Yani bir şey şöyle olacak diye Allah adına yemin etse, Allah onun o yemin ettiği hususu gerçekleştirir. Onu yalancı çıkarmaz. Ee, soy, sop yine bunlar insanlar arasında üvünme vesilesi edinilen şeylerdendir. Fakat Allah katında üstünlük ne sopta ne malda, mülkte, ne bedenen sağlıklık veya zayıflık bunlarda değil. Allah katında ancak takva ile kullara karşı tevazu iledir. Yani hem Allah'ın haklarını gözeten hem de kulların haklarını gözeten kimseler Allah katında üstündür. 24. ayet Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masallarını derler. Demek ki hakka karşı kibirlenenler böyle e, mukabele etmişler. Rabbiniz ne indirdi? Bunlar öncekilerin masalları diyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh'a esatir kelimesi söylentiler demektir demiştir. Katade dedi ki, Arap müşriklerden bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gideceklerin yollarında oturuyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gidenler onlarla karşılaşınca onlara soruyor. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiklerini anlatarak, Bunlar öncekilerin masallarıdır diyorlardı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıklarını, bildirdiklerini de söylüyorlar da bunlar öncekilerin masalları diyorlar. Yani insanlar nezdinde bu daveti itibarsızlaştırmak için böyle e, konuşuyorlardı. E, bu hak davetin bütün zamanlar boyunca kaderidir. Yani nasıl Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin açık ayetlerini kendisine gayrimetlu vahiy olarak indirilen sayı sünnetinden insanlara bildirdiği şeyleri bazı insanları böyle burun bükerek hatta bazen insanların onları Allah Resulü ve onun yakın sahabelerini dinlemesini engellemek için tuzaklar kuruyorlarsa kıyamet gününe kadar da bu böyle olacaktır. Yani hak davetlerin bu türden düşmanları olacak. Yani Furkan suresinde bildirildiği gibi. Düşmanları olacak, zikrin düşmanları olacak. Bunlar ellerinden geleni yapacaklar. Kimisi böyle, kimisi işte mesela Yahudilerin daha önce yaptıkları gibi Ali İmran suresinde anlatılan işte günün başında iman ettiğinizi söyleyin. Akşam olduğunda günün sonunda ise döndüğünüzü söyleyin. Yani İslam'a girdik deyin ama günün sonunda da döndük deyin ki yani bunun ne kadar itibarsız bir davet olduğunu insanlar görsün. Yani sırf bu gayeyle böyle tuzaklar kurmuştu Yahudiler, kitap ehli kafirler. Ee, ne olacak? kadın ha bu kadar insan girdi ama bunlar geri döndükünde. Yani bu çok e, sebatlı bir davet değil. Bu Allah Azze ve Celle bu kıssaları, onların bu hilelerini... Anlatıyor ki daha sonraki zamanlarda da bu davetin başına benzer şeyler gelecek. Bununla e, müminler, iman edenler ümitsizliğe düşmesinler ve tedbirlerini alsınlar. Yani bir takım e, karalama faaliyetleri her zaman olacak. Hileler yapılacak, tek, değişik tuzaklar kurulacak. 25. ayet, kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve ilimsizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için Öyle derler. Bak ki yükleyecekleri şey ne kötüdür. Mücahit Rahimullah dedi ki Allah onlara kendi günahlarını ve kendilerine itaat eden kişilerin günahlarını yükledi. Ancak kendilerine itaat eden kişilerin günahından bir şey eksilmedi. Yani bu saptırıcılar dedi ki her zaman olacak. Eskiden de oldu. Kıyamet gününe kadar da olacak. Bunlar kendi günahlarını yüklendikleri gibi engelledikleri hak yoldan, e, alıkoydukları kimselerinde günahlarını yükleniyorlar. Fakat dikkat edin ibareye saptırdıkları, alıkoydukları kimselerinde günah var demek. Yani bu kimseler yarın Allah'ın huzurunda hesap verdikleri zaman işte beni falanca ben şu falanca hak davete icabet edecektim de falanca bana şöyle şöyle anlattı, şöyle şöyle saptırdı. Ora hakkında böyle böyle dediler. Bunlar mazeret olmayacak. Onların günahlarından bir eksilme olmayacak. Onlar da suçlu icabet eden nasıl icabet etti? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini düşünün. En yakınları, en yakın akrabaları dahil olmak üzere, en yakın aşireti, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti hakkında türlü yaygaralar, söylentileri, iftiralar, karalamalar her şeyi yaptılar. E bu davetin muhatapları var. Bir, bir sürü insanı belki bu davetten alıkoydular daha davetin başında. Mekke döneminde. Yani on küsür sene süren bir davet, bir fiil davet, sadece davet ama yani bu cihat yok Mekke döneminde biliyorsunuz, sürekli ezilen dışlanan, hor görülen işte bir yere davet için çağrılan ama çağrıldığı yerde taşlanan yani gel biz sana iman edeceğiz diyorlar, böyle kandırıyorlar, gittiği zaman da taşlayıp gönderiyorlardı, böylesine e, türlü hakaretlere maruz kalmıştı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve insanları saptırdılar ama sapmayan bu söylentilere, yaygaralara aldanmayan, aldırmayan, bizzat Nebi Aleyhisselatü bulup onun ne söylediğini kendisi araştıran, hakkı tal talep eden insanlar vardı ve bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ilk tabileri oldular. Sabiqunel evvelin denilen, ilk iman eden kimseler oldular. Yani aynı şeylere bunlar da muhatap oldular. Bu sahabe kıvunel evveli yani ilk öne geçenler, ilk iman edenler bakın Allah'ın kitabında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde övülmekte. Kıyamet gününe kadar bütün Müslümanlar bunları hayırla yad etmektedir. Onların dereceleri sonradan Müslüman olanlara göre çok daha üstündür. Mek Medine döneminden sonra Müslüman olanlardan, fetihten sonra Müslüman olanlardan bunların hepsinden daha üstündür. İlk iman edenler. Neden? Çünkü onlar büyük badireler atlatmışlar. Şu an, anlatılan hileleri, oyunları, davete dair karalamaları e, hiçe sayarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı hakka talip olmuşlar. E, ve bu yolda da epey eziyet çekmişlerdir. Yani mallarını, mülklerini, belki ailelerini, pek çok şeylerini sırf bu yolda terk etmişlerdir. Terk etmeyenler de en kötülerdir bakın. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın kitabında, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde en çok kınanan kimseler de bu söylentilere uyan, iftiralara kulak veren, hak davete icabet etmeyen, bunun yerine dünyayı, dünya rahatını, itibarı, şunu bunu tercih eden kimseler, bunlar da en kötülerdir. Yani ilk inkar edenler, bu yola, bu davete karşı ilk karşı duranlar, bunlar da en kötülerdir. Yani insan demek ki burada bir ortada bir tercih edebileceği bir alan yok. Ya iman edeceksin, bu hak davete iman ediyorsan, tabi oluyorsan, işte başına geleceklere sabredeceksin. Sabretmezsen işte geri dönme topuklar üzerinde, haksana ulaştıktan sonra geri dönme seçeneği kalıyor. Yani ortada bir seçenek yok. Ortada olanlar Medine döneminde başladı. Yani münafıklar dediğimiz tayfa Medine döneminde ortaya çıkmıştır. Ortada olmaları nedir peki? Dünya hükmü bakımından Müslüman muamelesi görmeleri ne Müslümanlardan sayılıyorlar aslen, ne kafirlerden sayılıyorlar. Yani Müslümanların e, bil fiil davet ve cihat işlerinde geri duran insanlar, kaypak duran, cimri davranan, korkak davranan insanlar, e, bu davet için yüklerin altına girmeyen insanlar ama Dünya hükmü bakımından e, nüfus olarak, Müslüman nüfusundan sayılan, kafirlerin sayısından geçmeyen yani onların sapından sayılmayan dünyada Müslüman sayılan ama bu davetin de içine hiç girmemiş yaşamamış, hayatına geçirmemiş kulak vermemiş vahye kalbini vermemiş böyle kimseler, yani bu orta sınıf Medine döneminde başladı çünkü Müslümanların bir devleti oldu, imkanları oldu böyle bir imkan vardı işte Kimisi bedeviliği tercih etti. Yurtlarından hicret edip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip bizatihi destek olmak için, sıkıntı çekilecekse, beraber çekmek için e, buna katlanmadılar. Memleketlerinde kaldılar. Hayvancılıkla uğraştılar. şunla bunla uğraştılar. E, Kafil yaşadılar yani. Canlı olarak inen, sürekli inmekte olan vahyin daimi muhatabı olmayı tercih etmediler. Bir nevi dünya hayatını tercih ettiler. Bu sebeple bedevilerin çoğunluğu, büyük çoğunluğu nifak ile zikrediliyor Allah'ın kitabında. Onların çoğu münafıklardır diye. Evet. Küfür ehli zaten küfründe. Münafıklar dünyada sadece kendilerini Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Müslümanların kılıcından kurtarmışlardır. Dünya hükümleri bakımından bu kılıçtan kurtulmuşlardır. Ama ahirette belki kafirlerden daha büyük azap görecekleri ile tehdit edilmişlerdir. Bu orta sınıf Medine döneminde oluştu. Cabir bin Abdillah radiyallahu anh'a diyor ki Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Kim İslam'da güzel bir sünnet başlatır ve kendisinden sonra onunla amel edilirse o kişiye onunla amel edenlerin ecirlerinden bir şey eksilmeden aynısı yazılır. Kim de İslam'da kötü bir adet başlatır da onunla amel edilirse o kişiye de onun amel edenlerin günahlarından bir şey eksilmeden aynısı yazılır. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Oldukça umumi içerikli bir hadis. Yani tek bir meseleyi ilgilendirmiyor. Hadisin var sebebi malum belli bir olay hakkında. Yani birisi geldi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, ihtiyacını belirtti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buna işte, e, yardım edecek kimse var mı diye teşvik etti işlerinden bir tanesi bir şeyler verdi. Onu gören herkes ondan cesaretle yanında ne varsa infak ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuştur. Bu adam güzel bir sünnet başlattı. Yani sünnet ortaya koymadı. Dikkat edin. Yani bu hadisin manası sonraki zamanlarda da Allah Resulü dışında birisinin de sünnet ortaya koyması demek değil. Burada bir sünneti İslam'da meşru olan bir ameli hayata geçirmek söz konusu edilmekte. Kim hayırlı bir işte öncülük ederse ve bu öncülüğünde ona tabi olunursa, tabi olanların sevaplarının aynısı ilk ortaya çıkarana, bu işi ilk üstlenenlere yazılır. Az önce dedik ya, İslam'da ilk öne geçenler, kıyamet gününe kadar Müslüman olanların ecirlerinden nazipdarlar. Sabihunel evvelun dediğimiz ilk Müslüman olanlar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu daveti başlattığında ilk onlar tabi oldular. Sonrakilerin tabi olmasına bunlar vesile oldular. Kötülük de böyle. İlk inkar edenler başkalarının inkarından da bir pay üstlenmiş oluyorlar. Yine İslam içerisinde, İslam'a girdikten sonra kim sünnetleri ihya eder. Şimdi düşünün. Mesela terk edilmiş sünnetler diye kimi bazı kitaplarda zikredilen, Müstakil terk edilmiş sünnetler diye bir kitap var biliyorsunuz. Bir de hadis kitaplarında gördüğünüz günümüzde insanların amel etmedi sünnetler var. Yani bu sünnetler kıyamet gününe kadar her zaman kişiye ecir kapısıdır. Sünnetin o sünnetin öldü bir toplumdasın ve sen bunu hayata geçiriyorsun. Sen bunu hayata geçirdiğinde yani o sünneti uyguladığın için Birileri daha sana tabi oluyor. Tabi olan ne kadar kişi varsa onların ecilerine aynı sana yazılır. Dikkat edin bu ibariye. Kim güzel bir sünnet başlatırsa. Mesela siz e, bir sünneti ortaya çıkarmaya çalıştığınızda, mesela ilk siz ortaya çıkarıyorsanız ölmüş bir sünneti size ne derler? Hani bunun kim amel ediyor? Kim yapıyor bunu? Değil mi? Cahil insanlar böyle diyorlar. Yani senden başka yapan var mı bunu? Sen yaptın. Buna rağmen bu söylentiye aldırmadın. Sen bunu yaptın ve sana tabi olundu. Arkadaşların, yakınların sana tabi oldu ve bu sünnetle ameler edilir hale geldi. Artık şu bahanein önünü tıkamış oluyorsunuz. Birisi gelip de hani bunu kim yapıyor? Yani sizin çocuklarınız büyüyecek yarın. Yani çoğumuzun çocukları var. Bizim çocuklarımız yarın böyle bir bahaneyle Muhatap olmayacaklar bu gibi konularda. Yani kim yapıyor bunu? Benim babam yapıyordu, ailem yapıyordu, işte amcalarım, arkadaşlar, bunu yapan bir sürü insan var. Bu amel edilen bir şey. Ha bu ger gerçek bir gerekçe mi? Gerçek bir gerekçe değil ama insanların kafasından böyle bir e, süprüntü zihniyeti de gideriyorsun bir yerde. Yani e, o sünnetin yabancılığını, vahşetini, yalnız kalmışlığını azaltıyorsun, insanlar nezdinde biraz daha geçer bir hale getiriyorsun. Yani hiç kimsenin amel etmediği bir sünnetle ilk defa bir toplumun içerisinde amel etmekle önceden amel edenlerin birisi birleri varken azınlık bile olsalar onların sünnetini devam ettirmek arasında büyük bir fark vardır. Onun uygulanabilirliği açısında. Nice sünnet bilen kimseler vardır ki yalnız kaldıklarından dolayı onu uygulamaya, geçirmeye cesaret edememişlerdir. Geçmişte örnekleri vardır bunun. Bazen e, yönetimin baskısı söz konusu olur, bazen halkın baskısı söz konusu olur, ailenin baskısı olur, şu olur, bu olur. Ya bugün mesela sakal, en basitinden görünüş olarak, sakala dokunmadan, yani sakal bırakanlar var, insanların kabul ettikleri sakal, işte öpücük sakal dedikleri, yani Peygamber ve Vesselam'ın sakalına benzemeyen, mecusilerin sakalına benzemeyen bir sakal. İnsanlar böyle bir sakalı dindarlık olarak görüyor. Yeterli görüyor. Bundan fazla yaparsan bu aşırılık diye niteliyorlar. Bunu bu nitelemeyi yapanlar Müslümanlar. Hem fiili olarak hem de ilmi malzemelerle, yani kitaptan, sünnetten delillerle bunu ortaya koyan Müslümanlar, bakın bu sünnetin ihyasında, sonraki nesillerin amel etmesi durumunda onların amelinden aynen pay alacaktır. Tam tersini yaparsan ne olur peki? Yani sen bu sünnete katılmadın. Yani sakal tabi farz olan bir şey de hükmen sünnet olduğu için yani sünnetin farz kıldığı bir şey olduğu için sünnet diyoruz buna. Bu sünnete icabet etmedi bir kimse. Yapmadı bunu. Yapmadığın zaman ne olacak biliyor musunuz? Birileri de senden cesaret alacak yapmamak için. Bak şerde örnek oluyoruz. Demek ki bizim davranışlarımızda, fiillerimizde iki durum söz konusu. Ya hayırda bir örnekliğin söz konusu, önderliğin söz konusu veya şerde. Sen evlatlarına veya yakınlarına şerde mi cesaretlendirmek istersin, hayırda mı cesaretlendirmek istersin? İkisinden birini yapmak zorundasın. Hayırda eğer cesaretlendirirsen, başkalarının senin sayende yaptığının ecrü aynen sana yazılacak. Şerde cesaretlendirirsen sen başkasının günahını da yüklenme gibi bir riske karşı karşıya kalacaksın. Onun da günahından bir şey eksilme olmaksın. Bir bidat ortaya koymak, kötü adet başlatmak. Yani burada kötü adet geneldir. Bir bidat ortaya koymayı da içerir. Bir farzı terk etmeyi de içerir. Bu sebeple biz amellerimizle müstakil olmadığımızı da bilelim bir taraftan. Yani iyi bir şey yaptığımızda veya kötü bir şey yaptığımızda örnek alındığımız zaman yani bunu hesaba katmamız gerekiyor demek. İnsanın tek kurtuluş yolu vardır. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmektir. Bizim sünnetin dışında yaptığımız şeyler vardır ki mübahlar kategorisinde bile olsa bazen bazı mübahlarda örnek olmamız Başkalarının mübah olmayan şeylere de cesaretli olmasına sebebiyet veriyor. Bu gördüğümüz, şahit olduğumuz bir durumdur. O yüzden usul bilgisine ihtiyacımız vardır. Yani biz mesela hayırlı kimseler, ilim kimseler ile beraber olduğumuzda onların acaba... Kendi tasarrufları olarak, mübah olarak yaptığı şeyleri mi örnek almalıyız? Yoksa bize Allah'ın kitabından, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bize delil getirerek ortaya koyduğu şeylerde mi e, örnek almalıyız? Bunda mı ilerlemeliyiz? Bu ayrımı yapmak da işte e, birey olarak her bireyimizin üzerine düşen bir şey. Evet, Allah Azze ve Celle kitabında böyle bir vebal yüklenmeyi açıkça zikrediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da hadisinde bunu açıklıyor. Demek ki birileri birilerini saptırdığı zaman, şerrine vesile olduğu zaman onların günahlarını üstleniyor. Şerine vesile olduğu saptırılan kimseler de beni falanca saptırdı deyip paçayı kurtaramıyor. Nitekim Ahzab suresinde de belirtiliyor. İşte diyor, bizi büyüklerimiz saptırdı diyecekler. Ama ne zaman diyecekler bunu? Cehennemde evlilip çevrilirken. Yani birilerinin bunları saptırmış olmaz kendilerini cehennemden kurtarmamıştır. Allah herkese bir vicdan vermiştir, fıtrat vermiştir, akıl vermiştir, kalp vermiştir. Yani hiç kimse başkasının batıl işle uğraşmasını kendisine bahane gösteremez. Benim kavmim batılla uğraşan bir kavimdi. Ben de onlara bu konuda uydum ya Rabbi dese bu Allah adına geçerli bir mazeret değildir. 26. ayet, onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü, üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü. Bu azap onlara fark edemedikleri bir yerden gelmişti. Katade Rahimullah dedi ki, Allah onların evlerini temelinden yıktı. Sakif evlerin çatısı demektir. Onların evleri üzerlerine yıkıldı ve Allah onları helak edip yok etti. Ve azap onlara fark edemedikleri yani beklemedikleri yerden geldi. Mücahit dedi ki bu ayette İbrahim Aleyhisselam ile Rabbi hakkında tartışan Nemrut bin Kenan'ın tuzağı kastedilmektedir. Zeyd bin Eslem Rahimullah'ta, yeryüzünde ilk zalim kişi Nemrut'tur. Allah ona bir sivrisinek gönderdi ve burnundan içeri girdi. 400 yıl boyunca bu sivrisinek yüzünden başına tokmaklarla vuruldu. İnsanların en merhametlileri ellerini birleştirip Nemrut'un başına öyle vuruyordu. O 400 yıl boyunca zalimliğini sürdürmüştü. Allah Teala da onu 400 yıl boyunca azaplandırdı. Sonra onu öldürdü. Nemrut semaya yükselen kuleyi yapan kişidir. Allah Teala sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü. Üstlerindeki tavanda tepelerine çöktü buyurmuştur. Evet eskilerin ömürleri daha uzun. Biliyorsunuz. bir Nuh Aleyhisselam'ın mesela açıkça kitapta e, bin seneden 50 sene eksik olmak üzere 950 sene davet ettiğini zikreder Allah Azze ve Celle. E, yine hadiste, Bukhane'nin rivayet ettiği hadiste Adem Aleyhisselam'dan beri insanların hem cüsse olarak hem ömür olarak eksilmeye devam ede geldiklerini bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. 27- Sonra kıyamet günde onları rezil eder ve der ki, kendileri hakkında düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kafirleredir. i̇bn Abbas radıyallahu uğrunda bana karşı çıktığınız ortaklarım nerede demektir? Yani ayetin anlamı, Allah'a ortak koşup da, yani ortak koştu bu şeylerle Allah'a karşı çıkmak, zikrediliyor diyor. 28. ayet kendilerine haksızlık ederlerken, meleklerin canlarını aldıkları kimseler bize hiçbir kötü, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir. İkrime dedi ki, Mekke'de bazı insanlar İslam'ı kabul etmiş fakat hicret etmemişlerdi. Sonra Bedir savaşına zorla çıkarıldılar ve bazıları öldürüldü. Allah Teala bu ayeti onlar hakkında indirmiştir. Yani hicret etme imkanları varken bu imkanı terk ettiler. Kendilerine daha başka bahaneler buldular Mekke'de kalabilmek için. Ee, ve Bedir Savaşı'na da zorla çıkarıldılar. Yani müşriklerin safında çıkarıldılar. Onlara dünya hükmü olarak da müşrik hükmü uygulandı. Aralarında iman edenler olsa dahi e, bu ayet onlar hakkında indirilmiştir diyor. Daha önce benzer e, bir mana Nisa suresinde de geçmişti ilgili tefsirde orada geçti. 29. O halde içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. 30. Sakınanlara Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi, iyilik indirdi derler. Bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafat vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir. Evet Allah Azze ve Celle buraya kadar hakka karşı direnen kibir ile karşı koyarak iman etmeyen kimselerin vasfularından genel vasfularından bahsetti. Bu ayette de sakınanlara, yani takva sahibi olan Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi diye sorul zaman verdikleri cevap zikrediyor. Katad dedi ki burada müminler kastedilmektedir. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır derler. Yani Allah'a ve kitaplarına iman edip, Allah'a itaat etmeyi emredenlere ve insanları hayra teşvik edenlere iyilik vardır. 31. Ayet Girecekleri zemininden ırmaklar akan adin cennetleridir. Onlar için orada kendilerine diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. 32. Meleklerin size selam olsun, yapmış olduğunuz işlere karşılık cennete girin diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir. Mücahit ki, onlar diriyken de ölüken de Allah tarafından iyi kişiler kılınmıştır. 33. Kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rablerinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Katade dedi ki burada ölüm kastedilmektedir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vura vura ve haydi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Enfal 50. ayetinde ise ölüm meleği ve yardımcıları kastedilmektedir. Veya Rabbinin emrinin gelmesini beklerler. Nahil 33. ayet hakkında ise bu da kıyamet günündedir dedi. Yani kıyamet gününü mü bekliyorlar? Kıyametin kopmasını mı bekliyorlar? 34. Sonunda yaptıklarının cezası onlara ulaştı ve alay etmekle oldukları şey onları çepeçevre koşatıverdi. 35. Ortak koşanlar dediler ki Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan başkasına tapardık. Onun emri olmadan hiçbir şeyde haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Rasullerin üzerine açık seçik tebliğden başka bir şey düşer mi? Evet burada kaderi bahane ediyormuşluklar. Yani iman etme işlerine kaderi öne sürerek yani bir bir nevi cebrelik yapıyorlar burada. Allah dileseydi biz de babalarımız da ortak koşmazdık. Onun emri olmadan da bir şeyi haram kılmazdık diyorlar. Allah azze ve celle de diyor ki onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Onlar da böyle abuk subuk bahaneler sürdüler. Rasullerin üzerine düşen ise açık seçik bir tebliğidir sadece. Evet, 36. ayet. andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve Tağut'tan sakının diye her ümmete bir Rasul gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur? Cabir Radiyalan'tan Tağut, her kabileden kendisine şeytanların indiği muhakeme olunan kahinlerdir. Mücahit, Katade, Şabi, Zeyd bin Eslen ve Süddey dediler ki, Tağut şeytandır. Mahmud bin Lebit radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Ben Allah'ın Resulüyüm. Beni kullara, onları Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet etmelerine davet etmem üzere gönderdi. Bunu Ahmet bin Hanbel sahip isnatla rivayet etmiştir. Evet, Nebi aleyhissalatü vesselam da ondan önceki e, rasuller de ancak... La ilahe illallah, Allah'ın birlenmesi ve tavuttan sakınma esasları üzerine e, davet için gönderilmişlerdir. Nebi Aleyhisselatü da bu hadisinde bunu beyan ediyor. Yani tevhide çağıranlar peygamberler ve onlara tabi olanlardır. tavuttan sakınmayanlar, tağuta çağıranlar da şeytan ve onun dostlarıdır. Yani peygamberler, İkinlerden şeytan olduğu gibi insanlardan da şeytanlar vardır. Asıl tağut şeytandır. İşte dünyada da tağutun dostu olanlar, şeytanın yolunda gidenler, onun yoluna çağıranlar, Allah'a itaatten, Allah'ı birlemekten, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktan sakındıranlar, alıkoyanlar bunların hepsi birer tağuttur. Yani tağut kelimesi, Sadece işte devlet yöneticisine hasredilemez. Evet devlet yöneticisi tağutlardan bir tanesidir. Ne bakımdan? Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmemesi bakımından. Yani devlet yöneticisi tağut denilirken neden deniliyor? Cahiliye hükmünü aradığı için. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmettiği için buna tağut deniliyor. Doğru mu? Şimdi tağutu sadece... Devlet yöneticileri, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden devlet yöneticilerine hasredip başka tağut tanımayan insanlar pek çok tağutların içerisinde yüzüyorlar ilah edilmiş olarak. Mesele eğer şu meseleyi anlasalardı yani tağut demek ne demek? yani Neden tagut tağut olmuştur? Şeytan neden tagut olmuştur? Şeytana uyanlar neden tağut olmuştur? Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmadıkları için. Allah'ın indirdiğine aykırı hükümler koydukları için. Bu sebeple Kitaba ve sünnete aykırı olan mezhepler, reylerle, kıyaslarla, kitaba ve sünnete aykırı ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, keşifle, siyasetle, mesela devlet düğünçleri sadece siyasetle kitap ve sünnete muhalefet edenlerdir. Kıyas ve reylerle muhalefet edenler fıkıhçılardır. Yani bunlar da tağut halde. Keşifle, buna benzer, e, İslam'da delil olmayan şeylerle kitap ve sünnete muhalefet edenler, tasavvuf önderleri, bidat önderleri bunlar da yine tağutlardır. Yani tavut demek ki Allah'ın indirdiklerinin karşısında olan, buna zıt olan her bir ekoldür. Bu ekolün başındaki kimselerdir. Onun önderini yapan kimselerdir. Dolayısıyla sadece siyasetleri gereği kitap ve sünnete muhalefet edenler, sadece bunlar değildir tağutlar. Onlar Siyaset konusunda şeytanın adımlarını izlemektedirler. Firavunların, Nemrutların adımlarını izlemektedirler. Devletin yönetimi konusunda tağutluk yapmaktadırlar. Ama acaba bu devlet yöneticileri dediğimiz, tağut dediğimiz bu kimseler bugün mekanlarını terk etseler, yerine Müslüman olduğunu söyleyen, işte mezheplerle hükmeden birileri din namına gelse, Acaba tağutluk müessesesi ortadan kalkmış mı olacak? E zaten bunlara fetva verenler bunlar. Zaten bunlara seçimlere girebilirsiniz, oy verebilirsiniz, seçilebilirsiniz diye fetva verenler zaten asıl tağutlar. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını saçma sapan konulara delil getirenler, Rum Suresinin ilk ayetlerini saçma sapan konularda delil getirenler zaten bu tağutlar. Yani... Devlet yöneticileri asıl tağutlar değil, belki kuklalardır. Bu kuklalar tutan elleri tanımak lazım. Yani bunlar neden burada? Yani bunlar tutup bir Firavun gibi, Nemrut gibi bunlar müstakil tağutlardı. Bunlar kendi başına ilahlık taslayan... Bile bile açık bir şekilde Allah'a, Allah'ın hükümlerine, peygamberlerin davetlerine açık bir şekilde muhalefet eden kimselerdi. Bunlar kim peki? Bunlar fetvalarını falandan ve filandan alan kimselerdir. Dikkat edin. Müslüman olduklarını söyleyen fakat fetvalarını falandan ve filandan alan kimselerdir. Dolayısıyla siz bunları indirseniz, devirseniz onun yerine aynı yerden fetva alan başkaları gelecek. Tağutlar hiç kökü kesilmeyecek yani. Asıl tağutu tanımak lazım. Allah'ın hükümlerine karşı çarpışan, Resulullah ve Vesselam'ın sünnetine karşı harp açan asıl unsurlar nerelerdedir? Bunu yakalamak lazım ki bir hastalığın, bir salgının önüne ancak kaynağını tespit edip orayı kurtarak önüne geçirilebilir. Önüne geçirilebilir. Yoksa sen hastalar, mesela bir salgın olduğunu düşünün, bu hastaları iyileştirmekle, tedavi etmekle o hastalığın önüne geçemezsin. Sebebi olan bir bataklık mıdır? Sivri sinekler midir? O mikrobu yayan asıl unsurlar nelerdir? Bunu teşhis edeceksin, bunu yok edeceksin ki ondan sonra insanlar tedavi edebilesin. Yoksa bugün tedavi edersin, tekrar hastalanır, tekrar tekrar böyle kısır bir döngüyle bu iş e, ilelebet devam eder gider. Burada asıl tağutluk kim olursa olsun, ne olursa olsun, hangi unsur, hangi grup, hangi şahıs olursa olsun Allah'ın kitabına ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine despotluk yapan, büyüklenen, kulak tıkayan, önemsemeyen, Allah Resulü'nün sözlerini sıradan bir edebiyatçının sözleriyle eşit tutan, başkalarının sözlerini Allah Resulü'nün sözüyle eşit gören veya daha üstün gören ne gibi bir zihniyet, ne gibi yapılar varsa bunların hepsidir tavuk. Bunların hepsinin kökeninde şeytan vardır. Şeytan Allah'a kulluktan alıkoyanların koyanların başında zikredilir kitapta. Allah bizden bir söz almış ve Adem oğullarından, bütün Adem oğullarından "Ellâ ta'budu'ş şeytan, şeytana kulluk etmeyin." Şeytana kulluk nedir? Yani, tavuta kulluk nedir? Şeytanın adımlarını izlemek nedir? Bu çok geniş bir konu. Her meseleyi kapsıyor bildiğiniz gibi. Yani Allah'ın emrettiği şeyler bellidir. Allah'ın emrine muhalif olan şeyler bellidir. Rasulünün emrettiği şeyler bellidir. Rasulünün yasakladığı şeyler bellidir. O halde bunların hepsinin başında bir taakut var. O taakutların hepsi de şeytana bağlı. Yani birisinin adı muteziledir birisinin adı rahafıziliktir, birisinin adı tasavvuktur, birisinin adı hanefiliktir, şafiliktir falandır filandır. İsimleri değişiktir ama hepsinin başında şeytan vardır. Hepsinin ortak noktası Allah'a ve Rasulüne isyan, muhalefet Şeytanın adımlarını izlemek ona itaattır. Ortak noktası burasıdır. O halde tağut devlet başkanıdır deyip böyle odaklayanlar büyük bir çarpıtma yapıyorlar. Tağut tek bir şey değil. Her alanda karşımıza çıkabilir. Bize emredilen şey Allah'a ve Rasulüne itaattir. Allah ve Rasulüne itaatin önüne geçen, bundan alıkoyan, bundan engelleyen ne gibi unsurlar varsa biz onu tağut biliriz ve ondan kaçınırız. Kim bize muhalefeti emrediyorsa, kitap ve sünnete, vahye muhalefet emrediyorsa o bir tağuttur. O tağuta itaat eden de işte bütün peygamberlerin sakındırdığı şeye, en büyük günaha düşmüş olur. O ya şirk derecesinde olur ya günah derecesinde olur artık. işlenen fiili, cürüme göre değişir. Allah Azze ve Celle izin verirse Nahl Suresi 37. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanak Allahu bihamdik <Sessizlik> ve işadu an la ilahi llan taawate ve istaafur kebetu